Türkçe öğreniyorum. İyi günler sevgili dinleyenlerimiz. Bugünkü konumuz gelecek zamanın rivayeti. Gelecek zamanın rivayeti gelecek zaman eki olan acak ekine ek eylemin mış eki getirilerek yapılır. Olayı başkasından öğrenme, yaşanmamışlık, emin olmama anlamı vardır. Ancak gelecek zaman içinde olacağı söylenen durumlar için kullanılır. Gelecek zamanın rivayetinin işlevleri a. Önceden planlanan bir işin gerçekleşemediğini ya da gelecekte gerçekleşeceğini aktarırken kullanılır. Spor yapmaya gidecekmiş fakat zamanı kalmadığı için gidememiş. b. Dilek kipinin rivayetiyle kullanıldığında biraz daha kesinlik anlatır. Canı sıkılmasaymış, daha çok kalacakmış. C. Ken zarf fiili gibi kullanılır. Tam evden çıkacakmış, misafir gelmiş. D. Gereklilik kipinin hikayesi gibi kullanılır. Meğer bana söylenenleri yapmayacakmışım. E. Az daha, az kalsın, Tam gibi cümleye yön veren ifadelerle kullanıldığında mak üzereymiş anlamı vardır. Tam sınava girecekmiş, bayılmış. Şimdi yapacağımız konuşmayı Gelecek Zamanı rivayeti 2'nin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. Piknik Hafta sonu pikniğe gidecekmişiz. Siz de gelecek misiniz? Zannetmiyorum. Çünkü biz yarın babaannemi ve dedemi ziyarete gidecekmişiz. Oradan da halamları uğrayacakmışız. Geçen hafta halamlar tam bize gelecekmiş, misafirleri gelmiş. Keşke pikniğe siz de gelebilseydiniz. Umarım bir dahaki sefere gelebiliriz. Pikniği nerede yapacakmışsınız? Ankara'nın ilçesi Kızılcı Hamam'da yapacakmışız. Kızılcı Hamam'ı merak ediyorum doğrusu. Bir arkadaşım çok güzel bir yer olduğunu söylemişti. Dedemlere gitmeseymişiz ben de Kızılcı Hamam'ı görecekmişim desene. Bu kadar üzülmene gerek yok. Çünkü yaz geliyor. Havalar daha da güzelleşecekmiş. Artık bol bol gezeriz. Sen su almaya gittiğinde babamı aradım. Ona amcamlar hafta sonu pikniğe gidecekmiş. Biz de gidebilir miyiz diye sordum. O da ziyaretten sonra onlara katılabiliriz dedi. Yaşasın. Çok sevindim. Halam hamak getirecekmiş. Sırayla sallanırız. Ben hamaktan korkuyorum. Çünkü bir keresinde düştüm. Ben seni çok hızlı sallamam korkma. Hem top oynamaktan hamağa binmeye fırsat kalır mı bilmem. Hay Allah. Sana okul takımına seçildiğimi söylemeyi unuttum. Bunu çok istiyordun. Senin adına sevindim. Çok çalışmam gerekecekmiş. Diğer arkadaşlarımdan biraz geri kalmışım. Başaramayacakmışım gibi geliyor. Kaygılanmak güzeldir. Böylece yapacağın işe daha çok önem verirsin. Ama fazlası da zararlıdır. Haklısın. Sadece biraz çabalayacakmışım. Öğretmen böyle diyor. Piknikte alıştırma yapmış olursun. Hem halam da voleybolu çok iyi oynar. Hep birlikte oynarız. Belki dedemle babaannem de gelmek ister. Ne kadar güzel olur. Hava almış olurlar. İkisini de çok özledim. Büyük bir ihtimalle hava güzel olur. Hafta sonu 20 derece olacakmış. Yengem neler hazırlayacakmış biliyor musun? Sanırım yaprak sarması, peynirli börek, kek ve kurabiye yapacakmış. Demek börek yapacakmış. Yengemin böreği anneminkinden daha lezzetli oluyor. Bu arada yengemin sağlık durumu nasıl? Kontrole gitti mi? Salı günü hastaneye gidecekmiş. Son gittiğinde tahlil sonuçları iyiydi. İnşallah iyi haberler alırız. Artık sağlığına çok dikkat ediyor. Sağlık ihmal edilmemeli. Aynı fikirdeyim. Benim kalkmam gerek. Hafta sonu sohbetimize devam ederiz. Nasıl olsa biz de gelecekmişiz. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Şimdi de yaptığımız konuşmadaki gelecek zamanın rivayeti Eken'in Cümle içerisindeki kullanımlarını tekrar edelim. Hafta sonu pikniğe gidecekmişiz. Biz yarın babaannemi ve dedemi ziyarete gidecekmişiz. Oradan da halamlara uğrayacakmışız. Geçen hafta halamlar tam bize gelecekmiş, misafirleri gelmiş. Pikniği nerede yapacakmışız? Ankara'nın ilçesi Kızılcı Hamam'da yapacakmışız. Dedemlere gitmeseymişiz, ben de Kızılcı Hamam'ı görecekmişim desene. Havalar daha da güzelleşecekmiş. Amcamlar hafta sonu pikniğe gidecekmiş. Halam hamak getirecekmiş. Çok çalışmam gerekecekmiş. Haklısın. Sadece biraz çabalayacakmışım. Öğretmen böyle diyor. Hafta sonu 20 derece olacakmış. Yengem neler hazırlayacakmış biliyor musun? Sanırım yaprak sarması, peynirli börek, kek ve kurabiye yapacakmış. Demek börek yapacakmış. Salı günü hastaneye gidecekmiş. Nasıl olsa biz de gelecekmişiz. Şimdi okuyacağımız metni, Gelecek Zamanın Rivayeti 2'nin cümle içerisindeki kullanımlarına dikkat ederek dinleyiniz. Okumanın Önemi Murat son günlerde okulda olması gereken saatlerini dışarıda ve arkadaşlarıyla eğlenerek geçirir olmuş. Geçen sabah tam sınıfa girecekmiş Ali onu yanına çağırmış ve Murat yarın yeni bir internet kafe açılacakmış oraya gitmeye ne dersin demiş. Murat tam gitmek istediğini söyleyecekmiş Erkan atılmış Murat annen kızar diye mi korkuyorsun demiş. Arkadaşlarının alay konusu olmaktan çekinen Murat tabii ki korkmuyorum. ''Yarın ben de sizinle geleceğim.'' demiş. Kendisiyle dalga geçileceğinden korkan Murat, sık sık arkadaşlarıyla okuldan kaçmaya başlamış. Bir gün arkadaşlarıyla bahçe kapısından tam kaçacakmış, Mehmet öğretmen onları yakalamış. Yaptıklarının doğru bir şey olmadığını, güzel bir dille anlatmaya çalışan öğretmenlerine karşı gelmeye başlamışlar. Eskiden sınıfın en çalışkan öğrencisi olan Murat, neredeyse öğretmenini hakaret edecekmiş. Bu durum karşısında şaşkınlığa uğrayan Mehmet Öğretmen ne yapacağını bilememiş. O, alttan aldıkça öğrencileri üstüne geliyormuş. Sabrı taşan Mehmet Öğretmen, Murat'a tam vuracakmış ki bu şekilde halledemeyeceğine karar vermiş. Mehmet Öğretmen, öğrencilerini onlardan bir alt sınıfta okuyan... Emre'nin sınıfına götürmüş. Emre, görme engelli bir çocukmuş ve gözleri hiçbir zaman tedavi edilemeyecekmiş. Buna rağmen her gün okuluna gelmek için can atıyormuş. Üstelik dersleri de çok iyiymiş. Mehmet öğretmen, Emre hakkında biraz bilgi verdikten sonra yanlarından ayrılmış. Maksadı, onları yalnız bırakıp ne kadar şanslı olduklarını kendilerinin görmesini sağlamakmış. Emre onlara bir insanın okulunu, öğretmenlerini görmeden dahi nasıl sevebileceğini anlatmış. Her gün okula nasıl yalnız gidip geldiğini, yolda ne gibi zorluklarla karşılaştığını anlatmış. Murat anlatılanlardan sonra neredeyse ağlayacakmış. Üç arkadaş o an yaptıklarından utanç duymuş. İçlerini pişmanlık duygusu kaplamış. Üçü de içinden bir daha okuldan kaçmamaları gerektiğini geçirmiş. Zil çalmasaymış, Emre'nin yanında daha da kalacaklarmış. Üç arkadaş her teneffüste Emre'nin yanına uğrar olmuş. Aralarında güzel bir dostluk başlamış. Murat'la Emre'nin evleri birbirine çok yakınmış. Bundan sonra birlikte gidip geleceklermiş. Murat Emre ile sohbet ederken, Yolun nasıl tükendiğini anlamıyormuş. Ve onların gittiği bu yol her zaman okula çıkacakmış. Bu olaydan sonra her gün okula gider olmuşlar ve okumanın önemini çok daha iyi anlamışlar. Bugünkü konumuz gelecek zamanın rivayetiydi. Gelecek zaman eki olan acak ekine, ek eylemin mış eki getirilerek yapılır. Olayı başkasından öğrenme, yaşanmamışlık, emin olmama anlamı vardır. Ayrıca gelecek zaman içinde olacağı söylenen durumlar için de kullanılır. Az önce okuduğumuz metindeki örneklerimizi tekrar edecek olursak. Tam sınıfa girecekmiş. İnternet kafe açılacakmış. Tam gitmek istemediğini söyleyecekmiş. Tam kaçacakmış. Hakaret edecekmiş. Tam vuracakmış. Hiçbir zaman tedavi edilemeyecekmiş. Neredeyse ağlayacakmış. Daha da kalacaklarmış. Birlikte gidip geleceklermiş. Her zaman okula çıkacakmış. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Türkçe öğreniyorum.